Kitap Dostu sizin okulu sundu. Bir Dolap Kitap'tan herkese günaydın. Günaydın. Bir Dolap Kitap'a hoş geldiniz. Elimde rengarenk bir kitap var. Son zamanlarda elimden bırakamadığım evet. kitaplardan biri <gülüyor> Petsettino. Elma Çocuk tarafından çok kısa süre önce Türkçe'ye çevrildi. Çeviren de Kemal Atakay. Kitabı yazan ve resimleyen Leo Leoni. Leo Leoni'yi tanıyıp tanımadığımı bilmiyormuşum ben. Yani... <gülüyor> Bu ne demek? <gülüyor> çok saçma olacak ama görsel olarak bir biçimde... Göz ısırması. Göz aşinalığı varmış. Biliyormuşum bu kitap çıktıktan sonra internette bayağı Leon ile ilgili şey araştırdım. Çok tanıdık resimler gördüm ama daha önce okumamışım. Petret o zaten Leo Leoni'nin Türkçedeki ilk kitabı ama Amerika'da dünyada... Çok ünlü, çok tanınmış bir çocuk kitapları yazarı ve illüstratörüymüş. 1950'lerin sonunda başlamış bu işi yapmaya... Ee, ve çok dünyanın pek çok diline çevrilmiş, e, milyonlarca kitabı basılmış, e, ödüller almış. Çok ünlü bir e, sanatçıymış meğerse. E, neyse ki Türkçe'de de artık e, Leo Leoni kitaplarını görmeye başladık. E, Pezzettino'dan başka Yeşil Kuyruklu Fare diye bir kitabı daha e, çıktı ve devamı da gelecekmiş duyduğum kadarıyla. E, Pezzettino İtalyanca'da parçacık hmm. anlamına geliyormuş. Ee, kitapta da zaten böyle minik bir kare parçacığın öyküsünü anlatıyor. Ee, bu parçacık Persetino. Don... Ona geçmeden önce kitabın kapağının Elmer'i Elmer'i hatırlattığını söylemeden edemeyeceğim. Evet, e, buradaki e, kitap kitabın içindeki diğer karakterler de Elmer gibi renkli renkli karelerden oluşuyor. E, çok soyut bir kitap. Çocuk kitaplarını Hı. yani diğer çocuk kitaplarını düşündüğümüz zaman karşılaştırdığımız zaman çok soyut, simgesel, kavramsal bir kitap. Yani bir yandan da insan acaba bu bir çocuk kitabı mı yoksa öyle bir yaş sınırlaması yapmaya gerek var mı? Bence hiç gerek yok. Yok yani evet. Öyle düşünmeden edemiyorum. Gerçekten çok derin, içi, derin anlamlar barındıran bir kitap. Pesettino bu bizim küçük kare turuncu parçacığımız kendine şöyle bir bakıyor bir gün küçücük minicik bir parça onun dışındaki diğer herkes çok büyük ve işte o kapaktaki karakter mesela koşan adı hmm. koşan onu koşan bir sürü kareden oluşuyor çok heybetli Pesettino da düşünüyor ki koşanın bu kadar çok parçası varsa ...ben neyim yani ben de bir şeyin parçası olmalıyım ama neyin parçasıyım ben kimim diye başlıyor sormaya. Yani kendi bütünlüğünden şüphe duyuyor evet, diye bakabilir bütünlüğü miyiz? değil eksik yani Hı. o bir şeyin bir parçası olduğunu ha, varsayıyor. Tek başıma var olamam ben bir şeyin evet, parçası olmalıyım. Evet ben kim parçasıyım acaba diye e, kendi kendine soruyor ve bu, yanıtın, bu sorunun yanıtını bulmak üzere yola çıkıyor. İşte ilk önce koşanla karşılaşıyor acaba ben sizin parçanız mıyım diyor. ...koşan da diyor ki bir parça meksik olsa... ...nasıl koşabilirim? <gülüyor> diye e, ve bu soru da ona çok garip geliyor. E, Pesettino da devam ediyor ve güçlüye gidiyor. Hmm. Güçlü de böyle daha da koşandan daha da heybetli... E, ...bir e, figür, figür diyeyim diyeyim. Evet. E, figür yani ne olduğu da belirsiz bunları da ayrıca söyleyeceğim. E, o da diyor ki bir parça meksik olsa ben nasıl güçlü olabilirim? E, böylece Pesettino önüne kim gelirse... E, Tek tek soruyor, onların parçası olabilirim. İşte yüzene gidiyor, ondan sonra tırmanana gidiyor, dağdaki pardon, hı hı. E, uçana gidiyor. Hepsi benzer yanıtlar veriyor. Yani benim bir parça eksik olsaydı, ben bu olabilir miydim diye. En sonunda e, bir mağaraya gidiyor. Mağarada yaşayan bir bilge var. Bilgenin renkleri de birazcık daha evet, önceki evet. karakterlerden farklı gerçekten. Bilge, bilgece renkleri var. Bilgece karelerden oluşmuş diyelim. Ya bu da diyelim. çok ilginç bir laf oldu. Bilgece renkleri var. Bilgece karelerden Ama oluşmuş. yani işte. Hayır, ama ifade çok yani çarpıcı. O yüzden renkler söylüyorum. Renkler değişince hemen <gülüyor> evet. anlam da değişiyor gerçekten. yani Ya da biz öyle görünce şartlanıyor muyuz bilmiyorum ama değişiyor gerçekten. Bu bir bilge. Anlıyorsun bilge olduğunu. Bilge'ye soruyor. Bilge de ona yanıt veremiyor. Çünkü diyor ki yani benim bir parçam Meksiko olsaydı zaten ben bilgi olamazdım. Sen en iyisi diyor Pat Adası'na git. Pat Adası diye bir yer var e, ve yanıtını orada alabileceğini düşünüyor. Petzettino da atlıyor kayaya gidiyor. E, çok güzel bir denizi aşıyor evet, bu arada. E, evet. Lazım. Ebru ile yapılmış e, deniz, Ebru ile yapılmış kayalıklar var burada. E, ve Pat Adası'na geldiğinde Petzettino'nun başına öyle bir şey geliyor ki. E, Pes e, kim olduğunu buluyor bunu söylemeyeceğim çünkü gerçekten o sahne çok etkileyici evet. e, Pat adında kendini buluyor e, ve tekrar geri döndüğünde o ilk baştaki ilk sayfada ben kimin parçasıyım diyen parçacık değil artık çünkü o sorunun yanıtını adada almış oluyor. E, arkadaşlar da onun bu kadar sevinçli o neden bu kadar seviçli olduğunu anlayamıyorlar ama onlar da onun mutluluğuyla mutlu oluyorlar. Ve böylece bitiyor hikaye. E, Pesettino beni çok etkiliyor. Çünkü dediğim gibi hani çocuk kitabı... Bir çocuk kitabı bu diyebileceğimiz basitlikte bir kitap gibi gelmiyor bana. Yani Geçen gün aslında birdolapkitap.com'da yaptığımız bir tanım vardı onun bir karşılığı e, çocuk Neden? edebiyatı çocukların da okuyup eğlendiği edebiyattır. Hani evet. öyle bakacak olursak bu yani yaş grubu olan kitap yani yaş grupları vesaire hiç bu evet, zaten evet. girmeyecek e, o kategoriye bir kitap. Çok Gerçekten belli. hepsinin üstünde yani e, e, plastik sanatlardan resimden e, hoşlanan herhangi birisi bile Hı -hı. Yani ...çocuk kitabıyla uzaktan yakından ilgisi olmasın... ...bu kitabı eline aldığında gerçekten büyük bir zevk alacaktır. Hikayesi bir yana sadece resimlerine bakarak. Resimleri e, çok önemli. Yani e, baştan sona aslında resimleri üzerine bir program yapılabilir evet, belki de. Yani. Evet, çünkü e, Leo Lioni zaten grafik sanatlar eğitimi e, de almış. İşte resim ressam 1930'lu yıllarda fütüristlerle Hı -hı. bir arada bulunmuş bir e, adam... Ee, yani tam da soyut sanatın e, doruk noktasında olduğu yıllar mı diyeyim? Yani soyut hı hı. sanatın çok e, göz önünde, oldu. gündemde evet. olduğu bir dönemde e, sanatla uğraşıyor. O, o dönemde zaten çocuk kitabıyla falan hiçbir ilgisi yok 1930'lu yıllarda İtalya'da. Hı hı. E, ve günün birinde bir tren yolculuğu sırasında işte 1958 mi 59 mu işte Amerika'ya gitmiş İtalya'dan hı hı. sonra... Tren yolculuğu sırasında torunlarıyla tam da giderlerken torunlarına masallar anlatırmış. Ve anlatırken resim çizerek anlatırmış hmm. bir yandan. Hani o an Çiziyor, çok canlandırıyormuş resimlerle. Tren yolculuğu sırasında elinin altında boya... Kağıt kalem yokmuş galiba. Öyle bir hani yokluk anında önündeki gazeteden, dergiden kağıtlar keserek hmm. e, yine bir şey canlandırmış orada. Torunlarına bir öykü uydurmuş ve kestiği kağıt parçalarıyla anlatmış hikayeyi. Ve çocukların çok hoşuna gitmiş bu hikaye. E, böylece o tren yolculuğunda ortaya çıkan bu fikir ve e, öykü e, Leo Leoni'nin çocuk kitabı yapmaya karar vermesine dile olmuş ve o anlattığı hikayede Little Blue and Little Yellow adıyla basılmıştı onun ilk çocuk kitabı. Hani bu, bu tabi bu yani bu hikaye bu kitaptaki görselleri de açıklıyor aslında. Evet. Yani altyapısının zeminini evet. açıklıyor. Evet. Kolejı işte Eric Carl'ın mesela Açtırtıl'ın yazarı resimleyen Eric Carl'da da Kolaj çok vardır. Leo Leoni ondan da önce Hı -hı. koleji kullanmış. Ve bu kitapta da katmanlar halinde tabakalar var. Desenli kağıtlardan Hı -hı. kolejler yapmış. İşte o parçacık ve diğer buradaki varlıklar. E, kare kare renk alanlarıyla böyle evet, yama işi blok gibi. Blok renklerle. Blok evet. renklerle. Yani şey fonda işte ebru var. Hı hı. E, çeşitli desenlerde kağıtlar var. Onların o soyutluğunun üstüne bu renklerle bir anda çok keskin bir e, nasıl diyeyim renk karşıtlığı yaratıyor. Fon zaten hı hı. beyaz. Hepsi böyle bir anda öne çıkıveriyor. Yani çok bir de şu çok sonsuzluğu çok şu çok değil. önemli. Çocuklara genelde kitap yani resimli kitaplarda çocuklara genelde işte kedi ise kedi sevimlileştirilerek Hı -hı. hani çocukça yani çocuğa hoş gelecek bir biçime dönüştürülerek çizilir. İnsan işte öyle çizilir işte ne bileyim ayakkabı öyle çizilir vesaire yani hani genel olarak Hı -hı. böyle yapılır bu. Bu da tabii bir sorun yok o anlamda söylemiyorum. Normal bir şey ama burada kitabın yani Pezzettino'nun getirdiği şey gerçekten çocuk kitabında soyut diye bir şeyle evet. karşılaşıyoruz burada. Yani bu çok çarpıcı zaten. Evet yani işte uçan var yüzen var. Yani Ebru'dan yapılmış bir denizin içinde karelerle ve bu sefer su renkleri seçilerek işte mavilerle acıvertler yeşillerle bir yüzen yapmış bu yüzden nedir yani buraya istediğin adı koyabilirsin ya da ya işte görsel e, algı için müthiş evet e, bir internette mesela pizzetino diye aradığım zaman bir sürü çocuğun yaptığı etkinliğe de denk geldim yani o kadar ucu açık bir konu ki işte renkli kağıtları ver bir çocuğun önüne işte kessin kessin kendi evet. yaratıklarını yap ya da işte kendi uçanını, kendi yüzenini yap. Ki ben yap. hatırlıyorum ilkokulda falan bir yer bir el işi dersi bir şeyler olurdu. Böyle şeyler yapardık sanki diye de hatırlıyorum. Karelerle, mozaik evet, gibi. Evet evet mozaik gibi bir şeyler yaptığımızı hatırlıyorum. Yani böyle ucu açık <gülüyor> etkinliğe yönlendiren kitaplar çok hoşuma gidiyor. Çünkü... Kitabı okuyup bit bitir kapağını kapadığında bitmiyor. Daha sonra Hı -hı. da bir, bir sürü biçimde kullanabiliyorsun. Etkisi sürüyor evet. yani bu hani piyanonun tuşuna basarsın, dın, evet. o hep sürer ya, o onun gibi yani. Ee, diğer hazır piyanodan bahsetmişken ama senin diyeceğim var e, daha. E, diğer kitaplarında e, Leolioni hayvanları çok kullanmış, yine kolaj tekniğiyle yapıp fareler çok ön planda zaten. Türkçe'ye çevrilen kitaplarından birinde yine yeşil kuyruklu fare ormanda yaşayan bir grup farenin öyküsü anlatılıyor. Ee, i̇lk kitabından biraz bahsetmek istiyorum. Yani çok da uzatmayayım ama bu Little Blue and Little Yellow'da e, bir tane küçük mavi varmış diye başlıyor. Böyle küçük bir mavi benekne kağıttan koparılarak yapılmış. İşte e, bu da annesiyle babasıydı diye tanıtıyor maviden. Daha büyük biçimler kesilmiş yine soyut biçimler. İşte en yakın arkadaşı küçük yeşildi, küçük sarıydı diyor. Onların işte bir okulda arkadaşları varmış, değişik değişik bir sürü renkten yuvarlaklar var. İşte saklambaç oynamalarını, sınıfta ne kadar düzenli oturduklarını falan hep böyle kağıttan yuvarlaklarla anlatmış. En sonunda hikayenin bir yerinde bu iki arkadaş birbirlerini kaybediyorlar buluyorlar ve bulduklarında o kadar seviniyorlar ki yeşil olana kadar sarılıyorlar diye bir ifade var <gülüyor> orada o maviyle sarı iç içe geçmiş o kadar eğlenceli ama ki. Ama bu kitap henüz Türkçe çevrilmedi değil mi? Yok çevrilmedi. Evet. Ee, ama işte internette bu kitapla ilgili e, yorumları okudum bir sürü insan işte benim çocukluğumun baş yapıtıydı işte ha. hala çok seviyorum. Çocuk yani sadece çocuk kitabı değil bu diyenler de var. O da çok soyuk ya İşte bir... bu ifade beni birazcık düşündürüyor. Yani sadece tabii ki sadece çocuk kitabı değil. Yani bu bir edebiyat eseri çocuklar da okuyabiliyor. Yok yani. işte öyle bir algı var ha, ya evet. hani illa çocuk kitabı çocuklar okur diye. Hı -hı. Yani işte insanlar çocukken öyle bir şey okumuşlar ve ömürleri boyunca etkisi geçmiyor. Çok güzel bir şey evet, bu. Çok güzel ama yani çarpıcı kitaplar evet. kabul etmek de lazım. Evet. Ee, şimdi bir müzik arası verebilir miyiz artık? Ee, evet müzik arası verelim. Telefon numaramızı da hatırlatalım. Çünkü e, bizi arayan ilk dinleyicimiz e, Elma Çocuk'tan çıkan Leo Leoni'nin Pesettino adlı kitabını kazanacak. 0212 343, 343 4040 numarayı müzik çalmaya başladıktan sonra aramanızı rica ediyoruz. Evet şarkı da e, Mary ve Max adlı animasyondan geliyor. Çocuğun e, yayınladığı Leo Leoni imzalı Pesettino adlı resimli kitabı dinleyicimiz Seyhan Çoban Viles kazandı Hemen benim önümdeki kitaba geçiyorum e, bu da yeni çıktı çok yeni çıktı e, Delal Arya tarafından yazılan Pera Günlükleri dizisinin ilk kitabı Körler Ülkesi Can Çocuk tarafından yayınlandı bu kitap ve Sedat Girgin tarafından e, kapağı ve resimleri hazırlanmış bu bir ilk roman. Ee, yani yeni bir yazarla da karşı karşıyayız aynı anda. Yani yeni çıkmış bir kitap ilk romanıyla birlikte. Ee, Delal Arya'nın babası kaptanmış ve çocukluğu işte gemilerde geçmiş. Bayağı okyanuslar ha, aşmış neyse. yani. Evet, ee, Bir maymunu bir e, papağanı varmış. Onu... Masal gibi. Evet evet ondan sonra aynı zamanda çevirmen olarak e, da... A, çalışmış. E, Ulysses Moore kitaplarını işte e, Spider Week güncelerini e, çevirmiş. İşte Pera Günlükleri de Körler Ülkesi e, adlı ilk kitabıyla onun ilk romanı hı hı. olarak karşımızda. Bu kitabı seçmemin nedenleri de e, niye yani bu kitabı seçtim? Çünkü okuyunca hemen aklıma gelen bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi e, bu 6 Ekim'deki gün ışığı kitaplığının Zeynep Cemali Edebiyat, Cemali Edebiyat Günü'nde... Hı hı. Yalva Çural'ın konuşmasında söylediği bir şeyler vardı. Demişti ki hani hemen işte bir kitap çıkıyor. Onun hemen kopyaları üretiliyor. İşte bizim işte genç yazarlarımız da işte onlar gibi yazmaya çalışıyor vesaire. Bir şeyler demişti bir o. Bir de geçenlerde Frankfurt Kitap Fuarı ile ilgili Fatih Erdoğan'ın bir Facebook iletisini okumuştum. Orada da diyordu ki Fatih Bey Frankfurt Kitap Fuarı gelip yayıncıların... ...kitap hakları alışverişi yaptığı bir yer... ...yani kitap satılan bir yer değil... ...kitap haklarının alışverişi yapılıyor Hı -hı. burada... Ee, ...söz konusu olan... ...işte Türkiye'li yayın evleri olunca... ...daha çok kitap hakkı almak... ...oluyor bu iş, alışveriş değil ama... ...alma kısmında Hı -hı. kalıyoruz biz... ...neden böyle oluyor? Bizim de... ...aslında hani öyle kitaplar var ki orada... ...bizim de yazarlarımız, çizerlerimiz bunu yapabilir... ...eğer... ...imkan verilirse, Hı -hı. kendilerini geliştirme fırsatı... ...verilirse diye... ...bu ikisi birleşince... Yani bu kitabı Pera Günlükleri Körler Ülkesi'ni okuyunca kafamda bu ikisi birleşi verdi bir anda. Bu iki önemli ustanın sözleri kafamda birleşi verdi. Birleşti derken yani yan yana geliverdiler Hı -hı. ve kitabı o yüzden özellikle ele almak istedim. Çünkü bu bir ilk roman ve bir işte hangi kitapları çevirdiğini de söylemiş. Lüses Moore ya da işte Spiderwick güncelerini Hı -hı. çevirmiş ve bu kitapta da işte fantastik öğeler var. E, Venedik'te başlıyor ama e, düğüm İstanbul'da Hı -hı. yani romanın düğüm düğümü öyle görünüyor. İstanbul'da ikinci kitapta özellikle Hı -hı. ortaya çıkacak. E, Körler ülkesi diyor zaten Kadıköy. E, i̇şte o kadar kolay değil her şeyi ben hemen cevap vermek istemiyorum tabii ha, yani bu soruya. <gülüyor> Önce <gülüyor> Körler Ülkesi'nde onun, önce işte bunun için geçen bir şey acaba Onun için diye. kitabı okuman gerekiyor. E, o bilgiyi ben veremem. <gülüyor> <gülüyor> e, fakat hani kitaptan da şimdi birazcık bahsedeyim. Evet merak ettim i̇şte, e, ben İşte ederim. iki kardeş var. Bunların anneleri babalar akıyor ki Delal Arya da sonradan arkeoloji okumuş. Çok Hı -hı. meraklıymış bu konuya. Evet. İşte annesi babası arkeolog araştırmacı böyle gizem avcısı tadında insanlar ve çok e, ilginç sırlara ulaşan zaman zaman ortadan kaybolup tekrar çıkan Ay, insanlar güzel. vesaire ve Venedik'te işte bir Dandolo Sarayı'nda. Ee, işte bir kolej var orada okuyor ee, iki kardeş yatılılar orada vesaire işte kardeşlerden erkek olanıran e, bak kızın adını hatırlayamadığımı itiraf etmeliyim e, işte o böyle gizem avcılığına çok meraklı çok yatkın bir çocuk tabi işte e, ona göre de bir aslında dünya görüşü var dünyayı öyle görüyor ona göre şeyler arıyor her i̇şte, şey gizemli oluyor tabi canım için. işte gidiyor okulun kütüphanesinde Marco Polo'nun el yazması günlüğünü buluyor işte oradan yola çıkarak vesaire böyle bir Hikaye var elimizde. Ee, kız kardeşi daha böyle hani halis mulis derler işte bale yapıyor vesaire filan ama o da zehir gibi bir çocuk aslında. Yani hani boş değil öyle Hı -hı. bir anlama gelmesin. Ama hani bir tanesi daha böyle uyumlu e, bir tipken işte aralarında 9 da dakika mı ne fark var galiba. <gülüyor> e, Diğeri işte daha böyle ateş gibi Hı -hı. E, bir çocuk. Ve e, bir takım olaylar... Ee, ve olaylar gelişir. İşte, i̇şte o, o işte yani Marco Polo'nun günlüklerini buluyor. Ran ve bir gizli bir e, odayı keşfediyor. O gizli odadaki bir işte gizeme ulaşıyor. Onu yanına alıyor filan. Bu arada annesiyle babasının işte unuttum bir çölde abi araştırma sırasında kayboldukları ortaya çıkıyor. Bu arada çeşitli rüyalar var devreye giren ve e, Bak niçin unuttum kız karakterin adını Hay Allah ya çok üzgünüm bunun için işte onun annesinden e, devraldığı bir e, şey var hmm, bir taş var üzerinde fosil olan e, bir taş ha arkasında yazıyor evet Lusin <gülüyor> <gülüyor> evet, işte Lusin'in annesinden e, gelen bir taşı var üzerinde bir fosil var. İşte o fosille ilgili bir takım gizemler var vesaire ve annesi babası kaybolunca okulun müdürü bunları çağırıyor. Diyor ki sizi İstanbul'a amcanızın yanına göndermem lazım. Amcaları da böyle ya tam çok keyifli yani onları söylemeyeceğim. İşte ondan sonra amcası Perapalas otelin işletmecisi. tabi Tabii Perapalas'a geliyoruz ve tabii ki Agatha Christie gizemleri falan da var. ikinci kitaba kalmış Agatha Christie ama Perapalas'a geliyor çocuklar hı hı. ve işte Pera ki ilk gecelerinde sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam işte Birinci kitabın sonuna ulaşıyoruz bizde Körler Ülkesi'ne... Ben sana söyleyemem burada neyin ne olduğunu. <gülüyor> çünkü ipucu alsaydım. Ee, yok adam o zaman şimdi niye bu kitap var? Yani ben söyleyeceksem. Bu kitabı okuman gerekiyor bunun için. Şimdi burada e, benim ilgimi çeken şey keyifli bir işte kurgu var. Geliyor bu olay İstanbul'da olup bitecek. <gülüyor> ne bileyim bana mesela hemen Giovanni Scania e, İstanbul Gizemleri kitabını anımsatıyor <gülüyor> bazı şey. Yani o kitaptan... Bir şeyler vardır burada diye tahmin ediyorum. Bunu bilemem ama tahmin yürütüyorum. İstanbul'da malzemesi bol bir şehir. Mutlaka. E tabii yani mutlaka bir şekilde bir şeyler vardır. Bir de şimdi bu kitapta Delal Arya'nın çevirmenliğini yaptığı belli bir üslup var. Orada görüyoruz işte demin de söyledim ya. Hı hı. Bu kitapta da belli bir anlayış var dolayısıyla. Bazı işte bildik durumlar var. İşte çingene karakterler var mesela. Evet. Bu çingene karakterlerle ilgili işte bir durum var falan. Hani bildik şeyler var. Hı hı. Bu bildik şeyler yeniden bir araya getirilmiş. Ve bunlar İstanbul'a bağlanmış. Şimdi burada işte Yalva hani benzer şeyler yazıyoruz. Yazıyor eleştirisini ve Fatih Erdoğan'ın yorumunu ortaya koyduğum zaman bu kitap yazılması gereken kitapmış. Hı. Sonucunu ortaya çıkartıyorum. Bu kitap yazılacak, basılacak, okunacak ki Delal Aurya ikinci kitabını yazdığında... Biz diyeceğiz ki işte alın bakalım Frankfurt Kitap Fuarı'nda mesela satış kısmını, alın değil. bakalım diyeceğiz. Yani o yüzden çok önemsedim e, bu kitabı ve benzeri kitapları da tabii çok önemsiyorum. E, yani tamam bir takım mesela e, eleştirebileceğim e, yanlar olabilir. Ne bileyim işte e, Lucille e, bir şekilde bir baygınlık geçiriyor da işte e, bir çingene karakter var. O, onu ayıltmak için burnuna bir şey... Koklatıyor da Lucy'nin bir espriyle uyanıyor. Çok zorlu bir mücadelenin içinden çıktı. Yani bu Amerikan filmlerinde olur ya hani uh -huh. işte kahramanımız Sekiz Kurşun Yer. Arkadaşları kampta kalmak zorundadırlar. O oradan seslenir bana da yemek ayırın filan. Hani alnım böyle şeyler olur ya yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu yani böyle zorlama bir durum var orada. Hani o birazcık öyle bir sahne mesela. Ama bunun olması gerekiyor. Bunu yazacağız, tüketeceğiz. Köşelerini yontacağız ki yani yazar... ...genç bir yazar adına söylüyorum Hı -hı. bunu. Sonradan o oraya otursun. O bir şeye dönüşsün orada. Kendini bulsun evet. diye. O yüzden çok önemsedim bütün bunları. Ve e, o yüzden bu kitabı özellikle seçtim. E, Delal Arya'nın Pera Günlükleri e, Körler Ülkesi adlı kitabını. E, Sedat'ın çizimleri de yani kapak zaten çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi Sedat'ı zaten artık yani birçok kitabın kapağında görüyoruz artık. E, kitabın e, içinde de Sedat'ın birkaç İllüstrasyonu var ee, özellikle mekanlar yani çok işte bu Venedik'te bir kule hmm. var mesela o kule çok önemli işte onun e, çizimi bunlar da çok e, keyifli ara ara Sedat'ın çizimleriyle karşılaşmak e, onlar da çok hoşuma gitti evet. güzel de oturuyor yani, yani Sedat'ın üslubuyla bu kitabın üslubu da gerçekten çok iyi bir buluşmuş bence o yüzden de e, ayrıca hoşuma gitti e, sanıyorum tabii böyle kitapların ha. en kötü yanı dizi olması ve ilk cilt cilt bittikten sonra devamını evet. bekliyor olmak evet, devamını <gülüyor> bekliyorsunuz e, yok canım sinir bozucu yani, değil yani, yani o heyecan verici evet. işte bir an önce çıksa da okusak hissi yaratıyor ya. yani işte e, güzel yanı o değil mi ama yani bir yandan da evet. dizilerin hani bu, bu e, tabi bunu bekleyeceğiz işte nasıl olacak bir de sonunda bir de zarf atmış bize yazar yani ...hani öyle boşta bırakmamış sorunu... ...ikinci kitap hakkında diye bir bölüm var... Şöyle mi olacak? Yoksa böyle mi olacak? Bak bakalım böyle mi olacak diye böyle bir bölüm var burada... Şimdi e, o da bayağı bir iştah açıcı evet. e, bir durum. Şimdi merak ediyorum mesela Agata Christie ile nasıl karşılaşacağız? Yani nasıl yer alacak karşılaşacağız derken nasıl yer alacak e, bu kitabın içinde? Onu görmek istiyorum mesela. Çünkü Perapalas ve Agata Christie çok evet. e, ünlü bir birleşimdir yani. E, bugünlük de e, süremizin sonuna geldik. Delal Arya'nın Pera Günlükleri Körler Ülkesi adlı birinci kitabıyla da Pera Günlüklerinin Can Çocuktan çıkan. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. 1 dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan Mesuran'dan, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç. <gülüyor>